Bizim bir hastamız var, yaşlı, kadın. Pek şuurun yerinde değil, yaptıklarını pek bilmiyor. Evet. Ee, etrafına eziyet ediyor. Affedersin, e, altını bezliyorlar. Bu bezi çıkarıp atıyor, etrafı batırıyor. Ben kendilerine bugün dedim ki, yapacağım şu bu yıl, aylardan beri böyle. Evet. E, bu anasının yani ellerini bağlasalar da böyle bir şey yapmasa, Mahsulu var mı? Günaha gideceğim diye korkuyor arkadaşlar. Hay hay yöneltenim inşallah. Efendim biz de e, şifa diliyoruz, afiyet diliyoruz hastanız için. Allah'a emanet olun. Şahsınızda bütün İzmirli kardeşlerimizi selamlıyoruz. Evet muhterem Hocam. Evet, Zor bir Sıhhat afiyet versin. Ee, geçmişler olsun. Ee, tabii olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demiş. Koca cihan hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman. Bir nefes e, sıhhat, sağlıkla alabil, al, alıp verdiğimiz bir nefes ve verdiğimiz bir nefes yani dünya saltanatına değişilmez. Evet hocam. Şimdi maalesef o, kaybetmeden de bilemiyoruz. Yani, değeri kaybetmeden de bilinmiyor maalesef. Peygamberimiz bizlere uyarmış, hastalık gelmeden sağlığın kıymetini bilin. Sağlığımızın kıymetini bileceğiz, bilmeye çalışacağız inşallah. Ama hastalık da e, varsa e, o da elbette vardır. Allah'ın bir sınavıdır. Buna düşen bunun için önleyici tedbirleri almak, e, hastalandığı zamanda isyan etmemek, tedaviye bakmaktır. Mevla'dan da şifa demektir. Tabibe, doktora, tıbba müracaattır inşallah. Mevla ahir ve akibetimizi hayal edesin. Amin. Şimdi bugünün çok sıhhati yerinde genç, dinç olan insanı değil mi? Yarın bakıyorsunuz belli bir süre sonra sağlığını kaybediyor. O yaşlı annemiz de dün sağlıklıydı. Gençti. Ee, ayağına bingindi. Yürüyordu. Geziyordu. Neşeliydi. Ama şimdi akli müvazenesi artık eskisi gibi değil. Belki o bunama hastalığı var. Veya Alzheimer var. O hı hı. bilemiyoruz tam. Teşhisle koymuşlardır habipler. Ee, şimdi onu isteyerek yaptığı bir şey değil Ama bu hasta diye biz onu Tutalım ellerini e, kelepçeleyelim, ellerini bağlayalım veya engelli özürlü diye. Eskiden vardı zaman zaman e, haberlerde de bizler ıtla e, ederdik, muttali olurduk. E, özürlü engelli çocuğunu işte ahırda zapt ediyor Hı -hı. veya gizliyor insanları. Ne kadar yanlış bir şey. E, bu da bir imtihanın, bir sınavın parçasıdır. Yani kolay bir sınav değil. Mevla kendisine şifalar versin, yakınlarına sabırlar versin inşallah. Ee, bununla bir sabır imtihanı bilsinler ee, ve Mevla bizim de sabrımızı ölçüyor desin. İnşallah. Dolayısıyla e, onun için gerekli profesyonel bakıcı yardımıdır vesairedir. Bunları temin etmeye yönelik e, davranışlar içerisinde girsinler. Bu alejde girsinler. Yoksa onun özgürlüğünü e, efendim e, engellemeye yönelik işte elini bağlayalım da yapmasın gibi şeyler yanlıştır bu dinen de. Asla teçhiz edilecek bir şey değildir. Evet. Cenab-ı Hak Şafii ismiyle tecelli buyursun bütün hasta kullarına inşallah